Böyle bilmediğinde bir zarurettir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunun zaruretini ifade etmiş. Ve mutezileye kaderi diye ümmetin mecusisi adını koymuştur. El kaderiyyetü mecusu hadihil umme. Kaderiye bu ümmetin mecusisidir. Zira hayrı i şerri Allah'a vermemekte. Kendi işlerini kendilerine mal etmektedirler. Kaderiye ilk devirde Cebriye'ye deniyordu. Kadere inananlara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 Hadisin vahiyetin özünü bulur, Ehli Sünnet ve Cemaat mesleğini tesis eder. Cenâ Rabb'u ceddâyi nuranide sırat-ı müstakimde bizleri daim ve kaim eylesin. Ma asâbekum min musibetin fil ardı ve lâ fi enfusikum illâ fî kitâbin min qabl Gökten, yerden ve nefsinizden size isabet eden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 Arz edeceğim hadisler ölçüsü içinde İslam ölçülerini kabul etmeme demektir. Allah Resulü Abdullah İbn Amr İbnül As rivayet ettiği bir hadisi i şerifte ki i Şerif'tedir. Katab Allahu maqadir el qabla en 50000 sene ve Allah celle celaluhu gökleri ve yeri yaratmazdan evvel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 Belki varlıklar o zaman esiri vücutlarıyla var idiler, bilemiyoruz. Çünkü biz de yoktuk, babamız Hz. Adem de yoktu, kainat da yoktu, hilkatın semasında henüz bir şimşek çakmamıştır. Ve Ubade İbni Samit bu noktadaki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hassasiyetini vefat edeceğin etrafına topladığı çocuklarına şöyle anlatıyor. Bu hadisi şerifi de bu Davud süneninden naklediyor. Hadis vaqa çeşitli tarihlerle değişik ifadelerle arz ediliyor ama ben hafızamda kalan şekliyle arz edeceğim. Ya bu neye? Innaka la tajidu ta'am Hatta ta'ala ma enna ma asabaka li yughtaik ve ma aghataka lam li yusibak. Bir rivayette fe inni semi'tu sallallahu aleyhi ve sellem يقول Avval ma halaq Allahu al-qalam fa qala اكتب qala rabbi wa madha aktub qala اكتب maqadir al-khalqi hatta taquma sa'a aw kama qala inni sami'tu Allah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul ala minni aw evladım sen imanın tadını tatmış olamazsın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 çok kısa cümlelerle çok mana ifade eden söz demektir. Kitapları içinde toplayan beyan demektir. i̇bn Abbas diyor ki Hibrülümme Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin terkisinde bulunuyordum. Bana dedi ki Ya Gulem Sana bir kısım sözler öğreteceğim dikkat et. Ehfezillâhe yehfez Ehfezillâhe tecitutücehek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 Öyleyse bütün vesait ve aracılar ortadan çıkar. İsterken Allah'tan iste. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn Ve izaste'an tefestaîn billah. Yardım isterken Allah'tan istem. Fiilen ve kavlen yardım isterken Allah'tan iste. Başkasından isteme. Çünkü kimse sana yapacağı şeyin üstesinden gelecek iktidara sahip değildir. Zira göklerin ve yerin kilit ve anahtarı Allah'ın elindedir. Takdir ve tayin eden O'dur. Yaratan da O'dur. Mesut ve bahtiyar eden de O'dur. Ve izesten tefestain billah. Ve'lem, ennel ümmete levişte ma'atela en yenfe'ûke bişey'in, lem yenfe'ûke illâ bişey'in kad katebehuullâhu lek ev kemâ kal. Katiyyen bil ki,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 Sana yapacakları nef Allah'ın takdir dairesi içinde cereyan edecektir. Bunu geçemeyecekler. Ve la istma'u ala an şeyin biche'in. Ve la istma'u ala an yduruk biche'in. Ve lam yduruk illa biche'in. Kötü katabu Allah o alek. Rüfet el Ve jefte el suhuf. O kamaa. İnsanlar sana zarar vermek için toplansa bir araya gelseler.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 Öyle de rububiyetinde Allah'ın şeriki, eşi ortağı yoktur. Sultan birdir, bütün tasarrufunun onun elindedir. La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehu'l mulku ve lehu'l hamd, yuhyi ve yumitlehu ve hayyullâye mutbiyedihil khayr, ve huve alâ kulli şeyin kadir. Sabah akşam onar defa okunması sünnet olan bu tevhid cümlesi,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 kesen, biçen, şekle koyan ve sonra o şekil üzerinde yaratan, şekil veren hariçte ona vücut vahşeden Allah'tır Celle Celaluhu. Bu Peymanda sadakat içinde yaşama ve ölü ölmeye Allah bizleri muvaffak kılsın inşa Teala. Onun için Hz. Ali'de müttefakun aleyh bir hadisi şerifi veki-i şöyle anlatıyor. Müttefakun aleyh dediğimiz hadis Buhari Müslüm'ün müştereken rivayet ettiği hadistir. baki Garkat ise Medine-i Tahire'nin mezarlığıdır. Sinesinde cihanın arslanlarını ve bilinen on bin sahabihi barındıran yeryüzünün cennetlerinden mukaddes cennet baki Garkat'te bulunuyorduk. Allah Resulü çok mağmum ve mükedder idi. Vefat eden bir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 Herkes ne için yaratılmışsa yaratıldığı şey istikametinde kolaylıkla yaşama imkanını bulacaktır. Femen kana min ahli seadeti fetasiru ila ahli seadeti. Ila amal ahli seadeti. Ve kana min ahli şekaveti fasetasiru ila amel ahli şekaveti. Sonra da diyor şu ayeti okudu. Feamma men ata vatta takva ve saddaka bil husna fesenyusiruhu lil yusra.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 vicdanını mahkese ak yaparak haktan bir tecelli taşımayan kalbini mahbit-i ilahi yapmayan bir insanın cennet yolunda ve cennette işi yoktur alakası yoktur. Eamelu fe kullu mu Amel edin. Herkes hangi istikamette gidiyorsa neticede nereye varacaksa o yol onun için kolaylaştırılmıştır. Eğer ehli saadetten ise işin encamında gidecek ehli saadetin amelini yapacaktır. Bunu teyit eder ayrı bir hadis arz edeceğim. Eğer ahli saadet ise işin camında gidecek. ahli saadetin işini yapacaktır. Onun için Allah'ım ahir ve akibetimizi hayret diye dua ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allahım ahsin akibetenâ fi'l umûri kullihâ. Allahım ahsin akibetenâ fi'l umûri kullihâ. Allahumme ahsin akibetenâ fi'l umûri kullihâ. Her işte işin akibetini hayırlı ile İmtihan için bulunduğumuz şu dünyada bu işin akıbeti ruhumuzu Allah'a teslim edeceğimiz an kalp inşirah içinde duygular alabildiğine inbisat içinde göz meleği âlâ'yı seyrederek Allahümme el-refîkala âlâ içinde göçmek, irtihal etmek Allah cümlemize nasip buyursun. Ve acirna min hizzi dünya ve azâbil âhireh mübarek sözü duanın öbür parçasıdır dünya ve ahiret Rusiyah ve rüsvaylığından bizi muhafaza buyur Allah'ın buyurmaktadır resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ehli saadetten ise akıbet ehli saadetin işini yapar hale gelecektir ehli şekavetten ise nihayet ehli şekavetin işini yapar hale gelecektir yani iş yapacak hakkında Allah şaka hükmünü verecek batıracak bedbaht yapacaktır Eliazubillah Allah muhafaza buyursun. Sonra diyor Hazreti Ali Allah Resulü ve Leyl suresindeki şu ayetleri okudum. Fa ata kim verirse malını sarf edersem, canını o yola korsam, Allah yolunda her şeyiyle vakıf haline gelirsem. Fa ata edersem, daireyi takvaya girersem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 Verirsen Allah sana verir. Neyi verir? Hüsnayı verir, cenneti verir, zor yolu kolaylaştırır. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَفْ وَاسْتَغْنَا, bir de istiğna gösterirse, öbüründe ittika ediyor, Allah'ın nimayesine giriyor. Burada burnunu bükecek, ters istikamette gidecek. Ben kendi işimi hallederim diyecek. Karun gibi اِنَّمَا اُت۪يتُوا ala اِلْمٍ diyecek. Mescide gelmeyi gericilik sayacak, yobazlık sayacak dini, diyaneti, Kur'an'ı çağ dışı addedecek, mağara devrine ait bir anlayış içinde, bir hayat görüşü içinde zavallı istiğna gösterirse, vamamen bak بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى husnayı da tekzip ederse, yalanlarsa, Esma-i kabul etmezse, Müsemmâ-i Akdes olan Allah'ı kabul etmezse, O'nun noktayı mihrakiyesi olan Resul-i Zişan'ı kabul etmezse,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 ve güneşle kalplerimizi tezyin buyurdu. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama bağlılık ihsan eyledi. İbadeti taatın, kulluğun, dünyada bulunuşun, neşvesin iyiliklerimize kadar duyuyor ve doyuyoruz. Cenab-ı Hak nimetlerini ikmal ve itmam buyursun inşallahü teala. En son Abdullah i̇bn Amr i̇bn As Az şöyle buyuruyor. Arz edeceğim bu hadisi şerifte yine tirmizide.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 Sağ elinde kocaman bir kitap, sol elinde de bir kitap vardı. Sağdakinin içinde isimler bulunanlardan Allah bizlere eylesin inşallah taala. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Sağ elindeki "Kale lillazi fi yemihi. Haza kitabun min rabbil alamin ve teala. Bi asmai ahli'l-cenneti ve asmai ebeihim ve asmai qabailihim ve ajmal aleihim. Fe yuzadu fe la yankusu ebeden."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 هَذَا كِتَابُ اَهْلِنَّارِ بِأَسْمَائِهِ وَأَسْمَائِ أَبَائِهِمْ وَأَسْمَائِ قَبَائِلِهِمْ Sol elindeki kitaba bu ehli cehennemin isimleri, babalarının isimleri, kabilelerinin, klanlarının isimleri, toplukların isimleri, aşirelerin isimleri, isimleri. فَاَجْمَلَ عَلَىٰ اَخِرِهِمْ Sonuna kadar bunları da ikmalen anlattı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. فَلَا يُزَادُوا فَلَا يَنْقُسُ ne artar ne eksilir bu. Beşer'in iradesine göre haklarında yapılmış takdir kitapları. Ne artar ne de eksilir bu böyledir. Sonra dedik ki biz le şeyin namel in kana'l emru furiga min. Niçin amel edeceğiz ya Resulallah? Madem iş bitmiş, madem kitap dürülmüş, madem kaldırılmış, madem ceffal kalem olmuş, kalemin mürekkebi kurumuş niçin amel edeceğiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu defa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 bir insan ehli cennet ise o ameli sona ermeyecek. Defteri kapanmayacak, hayatta gözleri yumulmayacaktır ehli cennet amelini yapmadıktan sonra. Son işiniz ehli cennet ameli olacaktır. Gürlüğe gürlüğe la ilahe illallah diyeceksiniz. Dilinizi tutsalar bağlasalar veya fizyolojik olarak hareket ettiremezseniz içiniz gür gür gürleyecek la ilahe illallah diyeceksiniz. Size arz etmiştim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 Öyle ölecektir Allah'ın taufikiyle. Encamı iyi olacaktır. Eğer ehli cehennem ise yuhta muamalehu biamel ehli cehennem. Ve in amile ayi amel in Hangi amel yaparsa yapsın. Doğru yola girememiş, kendini bulamamış, raya oturamamış da tereddüt şüpheleri yenememiş de ne iş yaparsa yapsın. Ameli ehli cehennem ameli olarak sona erecek ve baş aşağı gidecektir kötü enjamdan Allah bizi muhafaza buyursun lillahi taala el fatiha Ama ba'du fe ya ibadallah ittaqullaha taala ve atiyuhu Fakat qala allah taala fi kitabihil kerim auzu billahi minash shaytanir recim bismillahirrahmanirrahim وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَك۪يمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمًا وَبَلَّانَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِيُ الْكَر۪يمًا Muhterem Müslümanlar! Allah'a inanma, Allah'a güvenme, Allah'a teslim olma!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 Allah'ın hakkımıza verdiği takdirine inanan bizler bu sayede dünyaya ve dünya ve mafihaya hükmetme imkanını bulacağız. Takdir neyse o olacaktır. Öyleyse ne bir taraftan kent yapma, ne istikbal endiş olarak ileriye ait bir kısım tuğle emellere kapılma kalma, ne de icap ettiği zaman seve seve canı vermeden dur olma,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 Birkaç istintakı vardır Hazreti Osman'ın o dakikada, hilafetten kendini mazul say, halife değilim de ben, sen Emevilere karşı şöyle imser davrandın, elinle eteğinle onlara doğru açıldın ve saçıldın, belki de Beytulmal'ı onlara dağıtsın diye Allah Resulü'nün üçüncü derecede çok büyük iki nur sahibi halifesini sağan ve teşnide bulunuyorlardı.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 Yüzünü Yunus var ya Anadolu çocuğu gibi onun kapısına koyma. Ferhat'ın önünde eriyen dağlar eriyecektir. Eriyecektir de Anadolu'yu sular alacak. Çağlayanlar gelecek. Yem yeşil numun olacaktır. Şu ana kadar Allah'ın sonsuz lütufları ileriyâ mahsûb bize çok şeyler rütbe edeceğinin amâresi. Reşahâtı ve zıntısıdır. Himmet ve gayretidir.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 fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin fasadaqallahu alazim barakallahu lana wal jami al mu'minin